arkası yarın Mavi Tren Birinci bölüm Yazan Agatha Christie çevirerek radyo uygulayan Sevin Sever. Yöneten: Uğur Atakan Efektör: Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Boris Bilgezoğlu, Kadın: Vildan Gürelman, Van Elden: Zihni Göktay, Naiten: Ersan Uysal, Uşak: Ersun Kazancel, Papapulos Kemal Bekir, Ziya, Esen Özman, Resepsiyon Memuru, Tuncer Sevi, Mason, Oya Küçümen, Ruth Getring, Celile Toyan Uysal demiş saatinde Paris'in sokakları bomboş. Ortalıkta incin yok. Ah, bir de şu dondurucu soğuk olmasa kırküme rağmen iliklerime kadar üşüdüğümü hissediyorum. Of, sen nehrini çabuk geçmeli. Şu rıhtımı da geçtim mi işler tamam demektir. İşte bizim köhne evde göründü. Hoş geldiniz Boris. Hoş bulduk, hoş bulduk. Görünmeden gelebilmek için akla karıyı seçtim. Buyurun. Oturun şöyle ateşin karşısına. Eh, takip edilmediğimden diyemin emin olabilsem. Pencereden dışarı bakın. Şu iki adam sokak fenerinin altında saatlerdir bekliyorlar. Bakayım bakayım. Evet evet. İki tane serseri kılıklı adam var orada. Birilerini bekledikleri muhakkak. Eh, ne olursa olsun bekledikleri ben değilim. Gene de elebaşları olmalı. Bembeyaz gür saçlı bir adam... ...evin etrafında dolanıp duruyor. Siz gelmeden iki kez kapının önünden geçti. Varsın geçsin. Malı götürecek olan adam düşünsün bunda. Eee... ...mal nerede emniyette mi? Elbette emniyette. Boşuna karışmadım ben bu işe. Görebilir miyim? Göstereyim. Ocağın küllerinin altına sakladım. Sönmüş kömürleri kenara iteyim biraz. Hı, i̇şte şöyle. Bakın. Sönmüş küllerin altındaki pakette sarılmış duruyor. Buyurun. Gerçekten iyi sarılmış Öcünden ee, açıverim biraz. Ee, İşte çok güzel Çok güzel tam istediğim gibi Bugün iki kez evi aramışlar Ellemedikleri yer bırakmamışlar Şiltemi görseniz delik deşik O kadar olacak artık Konuğumuz tam zamanında geldi Ben kapıyı açarım Hoş geldiniz Hoş bulduk ee, sizi böylesine biçimsiz bir yerde Karşılamak istemezdik tabi Önemi yok önemi yok Anlaşmamız gereği tüm güzelliğe uyuldu mu Hiç endişeniz olmasın Malı görebilir mi Parayı getirdiniz mi Nakit olarak demek istiyorum Getirdim getirdim önce malı göreyim Buyurun şu paketin içinde sıkı sarılmış Güzel Bir de içindekileri görelim bakalım Aa, Tamam tam istediğim gibi şunu iç cebime koyayım. Buyurun paralarınızı. Buyurun. Banknotlar tomar halinde de olsa kolay sayılır. Hı, acele etmeyin canım. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet evet tamam tamam. Beş tamam, yüz tamam. bin. Başka bir diyeceğiniz var mı? Yok. Ben gidiyorum öyleyse. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. ...karşıda bekleyenler ne yapacak acaba? Gidici yere sağlam varabileceğini sanmıyorum. Ben de öyle. Yine de belli olmaz. Böyleleri gözünü budaktan pek sakınmaz. Bakın. Bakın biraz önce evin etrafında dolanan beyaz saçlı adam... ...gene göründü. Bu tarafa doğru geliyor. Ben de göreyim şunu. Evet evet işte orada. Gür beyaz saçları... ...şapkasından iyice taşmış. Hareketlerine bakılırsa rahat. Hiç acelesi yok. İşini biren bireyim. Bak dışarıda bir tabanca patladı Acaba bizimkini mi vurdular Bilmem Biraz önce karşı kaldırımda bekleyen o iki adam da kaybolmuş Köşe başındaki kalabalık gittikçe büyüyor Dur bakayım bir de polis karışmış aralarına Sağ sola sorular soruyor Evet e, Siyah pardesülü beyaz saçlı yabancı hiç oralı değil O da dolaşıyor aralarında Evet evet işte o Biz işimize bakalım Bugün çok yoruldum Heyecanlı haberleri yarınki gazetelerde okursun Hadi odalarımıza çekilelim İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Aradığım antikacı dükkanı burası işte. Gecenin bu saatinde de olsa... ...suikast girişiminin... ...başarısızlığa uğradığına ona haber vermeliyim. Efendiniz burada mı? Burada. Ancak bu saatte kabul edeceğini sanmam siz gene de arkadaşı Bay Marki'nin geldiğini haber verin lütfen. Peki efendim. Şu maskeyi yüzüme takayım hele. İşte bu kadar. Buyurun Marki Hazretleri. Bay Papapulos sizi bekliyor. Şu tarafa lütfen. Bu saatte sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Önemli değil. Ben de gece kuşu sayılırım. Ee, buyurun şu koltuğa lütfen. Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Başüstüne efendim. Ee, Herhalde ilginç bir gece geçirdiniz. Pek değil. Suikast başarısızlığa uğradı. Ya, vah vah vah. Doğrudan yapıdan saldırılar genellikle insanı sonuca götürmüyor. Işte. Maalesef öyle. Gene de öteki planım mutlaka başarıya ulaşacak. Öyle mi dersiniz? Bu konudaki garantinize inanmak isterim. Bugüne dek yerine getirmeye söz verdiğim işlerin hiçbirinde... ...başarısızlığa uğramadığımı iftiharla söyleyebilirim. Elinizdeki kozlar çok kuvvetli. Bunu kabul etmem gerek. Bu kez düş kırıklığına uğramayacağımıza... ...kesin gözüyle bakabilirsiniz. Ee, sizden yana herhangi bir aksilik çıkmayacağına misiniz? Kesinlikle. Öyleyse gidebilirim. İşlerin gelişmesinden haberdar ederim sizi. Hoşçakalın. Güle güle güle güle. He. Bu kez de işlerin aksamamasını ümit edelim bakalım. Kızım Ziya her zamanki gibi kapının arkasındadır şimdi. Dinlemektedir bizi. Hele usulca bir açıvereyim şu kapıyı. Aa, ay, ay babacığım. Az daha yerlere düşürecektiniz beni. Seni meraklı yaramaz seni. Kapıları dinleme alışkanlığından ne zaman vazgeç bakayım. Aa, babacığım, babacım sevgili babacığım benim uyundan vazgeçer mi hiç? Sizi tatlı yanağınızdan öpmek geliyor <gülüyor> içimden. <gülüyor> i̇şte böyle. Hadi, hadi bakayım. Su şüstü yakalanınca da ne yapacağını bilemezsin böyle. Eee söyle bakalım. Bu geceki sayın konuğumuzu beğendin mi? Ha, Marki hazretleri buydu demek. Evet evet buydu. Aa, yüzüne her zamanki gibi siyah maskesini takmış. Anahtar deliğinden de pek bir şey görünmüyor ki. Tahmin ederim görünmez. Oh, meşhur yakutların peşinde. Evet. Hakkında neler düşünüyorsun kızım? Aa, doğrusu babacığım Fransızcayı mükemmel konuşuyor. <gülüyor> Tıpkı bir Fransız gibi. Ya. İngiliz asıllı birinin bu kadar hatasız Fransızca konuşması çok şaşırtıcı. Öyle mi dersin? Aa, evet babacığım. <gülüyor> Sonra başındaki o gür beyaz saçların... ...peruk olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Ha, bunu ben de fark ettim. Kafasını fazla kabarık gösteriyorsun. <gülüyor> Çok komik. Böylesine gülünç olmak istemezdim doğrusu. <gülüyor> ben de öyle. Ben de öyle. <gülüyor> Hoş geldiniz Sayın Bay Eldin. Hoş bulduk. Ben gideri bir değişiklik oldu mu? Hayır efendim, her şey bildiğiniz gibi. Mektubum var mı? Biraz önce sekreteriniz Bay Knight'in mektuplarımızı odanıza çıkardı. Ee, durun bir dakika lütfen. Posta kutusunda bir mektubunuz daha var. Ha, teşekkür ederim. Ben daireme çıkıyorum. Peki efendim. El yazısı. ne yazmış ki acaba? Günaydın Knight. Günaydın. ...çok iyi geçti. Paris'in göbeğinde iki serserinin saldırısına uğradım... ...ama önemli Aa, bir şey değil. Hırsızlar her tarafta kol geziyor. Hepsini yani. atlattım. Mücevherler cebimde. Başarınız beni şaşırtmadı efendim. Acele bir şey var mı? Şu ana kadar okuduğum mektupların hiçbiri öyle acelet değil. Her zamanki olağan işler. Ee, gene de şu iki mektuba bir göz atsanız iyi olur. Biri e, Colton şirketiyle olan... ...mukavelemiş hakkında. Öteki ise... Bunları yarından önce okuyamayacağım Naydın... Şu anda acele okunacak bir mektubum var bak Kızımdan geliyor ya. Biraz önce aşağıda resepsiyonda verdiler Ruth Kittring'den mi? Ha. Kendisi hem dün hem bu sabah telefon etti Sizi acele görmesi gerekiyormuş Demek beni görmek istiyor ya. Garip Hemen açayım şu mektubu <Gülüyor> Allah cezalarını versin Göstereceğim ben onlara Pis serseriler. Zavallı masum kızımdan ne isterler bilmem ki Göstereceğim ben onlara e, Gidiyor musunuz <gülüyor> Evet gidiyorum kızımı görmeliyim Ya Colton firmasından telefon ederler Cehenneme kadar yolu var Peki efendim Buyurun. Saygılı tavırlarınız gözümden kaçmıyor ee, Gitmeden size cebimdekini göstereceğim Teşekkür ederim Şu küçücük kadife kutunun içindekini görsen Küçük dili yutardın <gülüyor> Bak içindekilere bak ...şu kıpkırmızı yakutlar... ...gerçek kan damlalarını andırmıyor mu ne? Bunlar sadece mi? <gülüyor> Elbette sahici. Yeryüzünde bulunan en iri yakutlar bunlar. Rus İmparatorijesi... ...Büyük Katerina boynunda uzun süre taşımış. Orada görülen... ...en irisinin adı ateşten yürek. Fakat bunlar bir servet. Tam yarım milyon dolar. Evet. Tam yarım milyon dolar ödedim Tarihi değerleri bir yana tabii cebinize taşımanız büyük bir şey cesaret Cebimde taşıyorum çünkü biricik kızım Ruth'a hediye edeceğim <gülüyor> Kızım Ruth'un babasının bu küçük hediyesinden henüz haberi yok Demek öyle Evet Naitin İnsan sevince dünya gözünde minnacık kalıyor Duygunuzu anlıyorum efendim Ancak ne yazık ki yuvasında mutlu değil <gülüyor> Kocası Derek Catherine'in sürdüğü aşağılık hayatı öğrenmeyen kalmadı Öyle efendim Ben gidiyorum artık geç kaldım o şaka knight'ten. Güle güle. Buyurun efendim. Proto evde mi? Evet beyefendi. Babacığım, sizi öylesine özlemiştim ki. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yavrum benim. Neyin var? Sen bir hayıra zayıflamışsın. Babacığım benim. Sizden başka beni düşünen yok ki Nait'ın iki kez telefon ettiğini söyledi Paris'ten geleli daha yarım saat oldu e, Sizinle Derek hakkında görüşmek istiyorum Evet mektubunda da belirtmişsin bunu yavrum Babacım Derek, Derek çekilmez bir hal aldı Artık hiç sözümü dinlemiyor ne yapacağımı şaşırdım Beni dinleyecektir Yüzünü görmeyeli bir ayı geçti O kadınla birlikte her yerde boy gösteriyor Herkese rezil oldum babacım O kadın kim o kadın Birey ünlü dansöz Hı. Kimselerin içine çıkamaz oldum Geçen hafta kayınpederim Lord Leconbury'ye gittim, durumu anlattım. Derkin kulağını bükeceğine söz verdi. Kayınpederinin bir ayağı çukurda kızım. Oğluna söz geçirecek durumda değil o. Amerika'nın en zengin adamlarından birinin kızıyla oğlunu evlendirebildiğine şükresin. Başka bir şey gelmez elinden. Ya siz babacığım, ya siz biraz lès veremez misiniz ona? Veririm kızım, veririm elbet. Sen hiç merak etme. Bazı çarelere de başvurabilirim. Ancak en etkili çare. Evet en etkilisi boşanmanızdır bo, bo, Boşanmak mı? Evet boşanmak Bundan daha doğru bir yol düşünemiyorum ben Fakat e, e, e, ben Derek Catering evliliğinin bir hata olduğunu kabullenmelisin artık yavrum Onunla evlenmene izin verdiğime çok pişmanım şimdi Ancak ne bileyim iyi niyetli biri sanıyordum onu Hem ondan öncekine engel olmanın üzüntüsü vardı işimde Biricik kızımın mutluluk isteğine bir ikinci kez engel olmak istemedim Haklısınız babacığım Adam uçanmın bir yavrum yasıklar olsun Sırf paran için evlenmiş senden Ondan kurtuluruz özgürlüğüne kavuş Ya engel olursa ya benden boşanmayı kabul etmezse Ben onu yola getirmeyi çok iyi bilirim kızım Hem onun bu konuda tek bir söz hakkı kaldı mı ki Hele bu son yaptıklarından sonra ya, ya, Yani sırf kötülük olsun diye ayrılmayı kabul etmezse Yasalar bizden yana yavrum Yoksa yoksa bilmediğim başka şeylerden var Ay, Yok babacım başka bir şey yok Öyleyse bu konuyu kapayalım artık Bak sana Paris'ten ne getirdim Güzel bir şey mi Beğeneceğini tahmin ediyorum Bak şu yakutlara Beğendin değil mi Babacığım bunlar ne kadar güzel Zahmet etmişsiniz Gel şöyle boynuna takayım ha, İşte tam sana göre ...o zarif boynuna öyle de yaraştı ki. Babacığım bunlar bir harika. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Seni çok seven babacığının yanaklarından... ...bir güzel öpersin olur biter. <gülüyor> <gülüyor> canım babacığım benim... ...canım Yavrum. çok mutlu ettiniz beni. <gülüyor> Bu güzel yakutları nereden satın aldınız? Bu bana ait bir sır kızım... ...hiç kimseye söylenmez. <gülüyor> yanlış şu ortada gördüğün iri yakutun adı... ...ateşten yürektir. Tarihi değeri olan son derece ünlü bir taş... Babacığım Efendim? benimle öğle yemeğine kalıyorsunuz değil mi? Hı. Söyleyin de baş başa masamızı hazırlasınlar hemen. Hayır kızım kalamayacağım. Hemen gitmem gerek. Ah, üzüldüm baba. Sizinle biraz daha kalabilmeyi isterdim. E, yarın sabah telefon ederim sana. E, ba babacığım Efendim? bu olanlar benim Fransız rivi yapacağım seyahati engellemez ya. Ne zaman gitmeyi tasarlıyorsun? Ayın on dördünde. Güle güle git kızım boşanmanın sonunu bekleyecek değilsin elbet. Teşekkür ederim baba. Ha, yalnız kızım sana bir önerim var. Mücevherleri sakın yanına alayım deme Ateşten yüreği çalmak için Seni öldürmeyi düşünenler olabilir Merak etmeyin baba Bankadaki kasamda saklarım Aferin akıllı kızım benim Hadi hoşçakal İyi günler yavrum. İyi, i̇yi günler babacığım. güle güle Avi Tren adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.